ya ayuhal lazeena amalut takullaha الله tukatihi wa la tamutunna illa wa entum muslimun Ya ayuhal naas uttaku rabbakum al ladhi khalakakum min nafsin wahidah wa khalak minha zavjahah wa batha minhuma rijalan kathiraan wa nisaaah wa attakullahi al ladhi tasaelunabihi wal arham inna allaha kiana alaykum rakiba Ya ayuhal lazeena kulu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 Hayırlı akşamlar. Ee, geçen yaptığımız sohbette haricilerin sıfatlarını işliyorduk. Ee, bunlardan birinci dersimizi yaptığımızda haricilerle alakalı sekiz tane hadisi ve buna dönük, bu hadislere dönük bazı şerhlerden, ilim ehlinin açıkladığı şerhlerden nakiller yaptık. Ee, birkaç sohbet inşallah sürerse haricilere dair... E, bir iki sohbetler yapıp teferruatıyla onları onların özelliklerini sıfatlarını beyan etmeye çalışacağız hariciler kim dedik havariç hariciyun bunlar ilk Ali radıyallahu anhu döneminde cemaatsel olarak ayaklanmış ama zihniyet olarak yapı olarak ilk Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Adaletli ol ey Muhammed diye tavır takınılmış ve bunun akabinde onların Kur'an'ı okuyup okudukları Kur'an köprücük kemiklerinden aşağı inmeyecek gibi bir takım sıfatlarıyla onlar dinden okun avu delip çıktığı gibi onlar da dinden aynı o şekilde çıkacak diye sıfatlarının aynısını Allah Resulü'nün döneminde zikredilmiş ama cemaat olarak, fırkı olarak ilk bunların ortaya çıkıp zuhur etmesi Ali radıyallahu anhü'ya karşı ve Muaviye ve Abbasi Emevilere karşı devamlı ayaklanan zihniyet olarak karşımızda çıkmış ve dersin sonunda da ne dedik? Dedik ki bu hariciler, bunların zihniyeti aynıdır. Kıyamete kadar da bunlar devamlı olacak birik ve Abdullah İbni Ömer'den buna dair nakil yaptık. Onlar tek bir fırka olarak değil de birçok fırka olarak aralarında ufak tefek görüş farklılıkları olarak e, farklılıklar oluşturulmuş ama genel olarak isimleri havariç, haricilik olarak adlandırılmış. Bunların aşırıları şiddetli olanları ve yani marjinal boyutta olanları ve Ehl-i Sünnet'e yakın olup da yine tekfir olarak harici olarak nitelenecek insanlardan olanların da var dedik peki bu akşam haricilere dair kalan beyanı tekrar aktaralım onlardan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demiştik ya kilabunlar onlar için diyor ki innehum kilabunlar onlar cehennem köpekleridir neden cehennem köpekleri denmiş ve hariciler Kur'an ayetlerini ve sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini sahabe ve tabiin gibi anlamayı yanlış anlamaları onların en belirgin özelliklerinden özellikle bu yanlış anlamalarının içerisinde bir takım mücmel kapalı ve müteşabih olan ayetleri kendileri anlayışlarıyla tefsir etmeleri ve bu doğrultuda da insanları tekfir edip yönetime karşı çıkıp ayaklanmalarıyla bilinen bir zihniyettir. Hariciler cehennem köpekleridir. Bunu kim söylüyor? Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize verdiği hadiste gelen sıfatlardır. Said bin Cumhan şöyle dedi. Abdullah bin Ebu ev Evfa radiyallahu anhu'nun yanına geldim. O zaman gözleri onun iyi görmüyordu. Selam verdin bana şöyle dedi. Sen kimsin? Ben de Sayit bin Cunhan'ım ben dedim. Bana peki babana ne oldu? Ben de onu Ezarika öldürdü dedim. O da dedi ki Allah Ezarika'ya lanet etsin. Ezarika kim? Ezarika'nın beyanatı gelecek haricilerin bir kolu bu. Yani onlar da içerisinde necedat, ibadiye, Ezarika gibi birçok kollara ayrılıyor. Allah ezarikaya lanet etsin dedi. Bunu iki kere tekrarladı ve sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemiş şöyle derken ben işittim. Onlar cehennem köpekleridir derken işittim. Ben de sadece ezarika mı yoksa bütün hariciler mi cehennem köpekleridir diye sordum. Sadece onlar değil tabii ki bütün hariciler cehennem köpekleridir dedi bana. Bunun üzerine ben fakat sultan yani yönetici İnsanlara zulmetmiyor mu? Bu duruma ne dersin? Abdullah bin Ebeyevfa radiyallahu elimi aldı tuttu ve sert bir şekilde sıktıktan sonra şöyle dedi. Nedir bu başına gelenler ey İbni Cümhan? İbni cumhan büyük çoğunluğa uyman gerekir senin. Şayet sultan seni dinlerse git sarayına bildiklerini ona haber ver. Kabul edersene hala eğer etmezse onu kendi haline bırak. Sen ondan daha bilgili değilsin. Tabi burada yönetimin başkaldırma, Ezarika, Ezarika taifesinin yönetime başkaldırmasıyla, yani yönetim zalim ne bitti daha önceki derslerde? Zalim olabilir ama yine de onların zulümlerinin dışında kendilerine itaat etmeyi hak eden, bir insan e, hak eden bir şeydir, müessesedir. Çünkü İslam ümmetinin ve İslam devletinin bekası için gereken bir durumdur bu. Çünkü İslam devletinin içerisinde iç karışıklıklar, ayaklanmalar gündeme geldiğinde dışarıdaki kafir topluluk rahatlıkla İslam devletine zarar verebiliyor, yıpratabiliyor. Hadiste geçen Ezarika onu öldürdü. Yani babamı Ezarika öldürdü lafzı. Buradaki Ezaraka Hicri 65 yılında ortaya çıkan Nafi bin Ezrak bunların adamlarıdır. Onlar Basra'yı istila etmişler ve sonra Ehvaz'a çekilmişler. Kadınların ve ihtiyarların ve çocukların öldürülmesi gibi birçok fitne, kötülük ve iğrenç fiilleri işlemişler. Daha sonra da El Muhellet bin Ebu Sıfre bunları öldürünceye kadar savaşmıştır. Tabi onlar kadınları Çocukları ve ihtiyarları öldürmesinin sebebi, onlar o toplulukları kafir olarak gördükleridir. Neden? O yönetime tabi olduklarından dolayı, o yönetime tabi olup boyun eğdiklerinden dolayı, onları benimsediklerinden dolayı, onların çocukları kadar çocuklara kadar öldürmeye gidecek bir e, anlayış olmasının sebebi, onlara tabi olup onları benimsedikleri için, onların yönetimlerini, hukuklarını, hükümlerini benimsediklerinden dolayıdır. Dolayısıyla rahatlıkla insanları öldürebiliyorlar. Hatta öldürdüklerinin de onlar yanlışlıkla öldülerse de niyetleri üzere dirilecektir diye böyle acayip teviller yaparak bugünkü ee, bombalama eylemlerini yapanlar da o şekilde. Onlar mesela kafir topluluğun yönetimin olduğu ülkelerde Amerika olsun, İsrail olsun, Türkiye olsun ki geçmişinde... Ee, yönetimdeki zihniyet tabi sonuçta İslam'a tabi olmayan bir zihniyetti şu an Allah'a hamdolsun namaz kılan insanlar başımızda Onların bombalama eylemleri yaptıklarında bunları sorduğumuzda şöyle diyoruz diyoruz ki yani çocuklar bir metro istasyonunu bombalıyorsunuz orada çocuk var kadın var bunlar öldüğünde günah değil mi bunlara Yahudi bile olsa bir insanın çocuğu öldürülür mü yani bu adam seninle İsrail'de sıcak savaş yapmıyor. Burada yaşıyor bu Yahudi. Oradaki bir Yahudi birini katlettiyse buradakinin suçu ne? Dediğimizde ya da kendi halkımızın içerisinde bir çocuk var. Çocuklar var, kadınlar var. Bunların öldürülmesi günah değil mi dediğimizde? Bunlar diyorlar ki onlar öldüklerinde niyetlerine göre dirilecekler. Diriltilecekler. Neden? Çünkü... Onlar Müslümandı tamam biz bir şey yapıyoruz burada yönetime karşı onları bombalıyoruz ama onlar öldüler. Onlar yine kendi niyetleri neyse Müslümanlarsa Müslüman olarak dirilecekler diye böyle bir tevil yapıp orayı burayı bombalamaya kendilerine cevaz çıkarıyorlar. Yani bu fitnenin halbuki bunlar kestirmiyorlar kendi akrabaları, kendi cemaatleri, kendilerinin tanıdıkları, selam verdikleri insanların bile toplanıp kendilerinin cezaevine götürülüp, karakollara götürülüp bir sürü işkence ve baskı gör görmelerini göreceklerinin farkında değiller. Dolayısıyla böyle yanlış tevhilerin sonucunda aynı zihniyet, aynı şey çocukları öldürme o zaman da vardı, bugün de vardı. Ve bunlar haricilik, harici zihniyetidir ki 11 Eylül olaylarında ilim ehli kesinlikle bu tekfir zihniyeti harici zihniyeti ve caiz olmadığını söylemişlerdir daha sonra bizim daha sonra nakledeceğimiz hariciler müteşabih ve mücmel ayetlerde uğraşıp kendi görüşlerine göre yorumlamaları başlığı altında Ebu Galip ve Ebu Umame'den rivayet edilen uzunca hadiste onlar kilabınlar yani ateşin köpekleri cehennemin köpekleri şeklinde geçmektedir rivayetlerde Bakın Münavi Fevzul Kadir'de diyor ki Yani bunlar ateşin köpekleri derken Onlar orada köpeklerin uludukları gibi olurlar Veya köpeklerin hayvanların en hakirleri, değersizleri olmaları gibi Onlar da cehennem halkının en değersizleri ve hakir olur. Yine farklı haricilerle alakalı farklı olan bir hadiste de şöyle diyor Mümin kusurları gizler diyor, merhamet eder Mağfireti ve rahmeti umar. Fitneye düşen harici olan kimse ise kusurları açıklar, ayıplar, ümitsizliğe kapılır. Bunlar köpeklerin halkı, ahlakı ve fiilleridir. Onlar Allah'ın kullarına saldırdıkları ve eksiklik arayan bir gözle düşmanca baktıkları ve cehenneme girdikleri zaman amellerinin biçiminde köpeklere dönüşürler amellerinin yaptıkları amellerin biçimine göre köpekler ödünüşürler. Nitekim sözü edilen anlamıyla dünyada ehl Sünnet'e karşı köpekler gibi saldırmıştır bunlar. Diyor, Münab-ı Kadir Kadir'de böyle bir açıklama yapıyor. Neden onlar cehennem köpekleri dendiğinde buna dair bir açıklama gibi düşünün. Hariciler, Kur'an'ın ayetlerini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini, sahabenin ve tabinin ehli Sünnet alimlerinin Anladığı gibi anlamayıp Yanlış anlayarak Yanlış anlamak isteyerek Bir takım fitnelere sebep oluyorlar Ki örnek verdik yani Neden? Niyetlerine göre dirilirler Bunu da neye, neye göre söylüyorlar? İşte Ayşe annemizin hadisi vardı ya O hadiste e, Kıyamete yakın kâbeye bir Kafir topluluğu yürüyecek Ve insanları kâbeye doğru yürürken Yüce Allah onları yerin dibine batıracak Ayşe annemiz de diyor ki hadiste ee, onların içerisinde <gülüyor> Müslüman olanlar yok mu? Var diyor. Onlar diyor niyetlerine göre dirilecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. İşte bu hadisi ona delil getiriyorlar. Halbuki burada onların işlerine zorunlu katılmış insan grubu var ve savaşa götürülmüş. Burada niyetlerine göre di dirilecek lafını cımbızla alıp kendi bombalama yerlerine delil getiriyorlar. Yani böyle bir anlayış kimde var? Bunu çok ilginç bir şey. De diyoruz ya hariciler Hadisleri kendi kafalarına göre anlamaları onları birçok aşırı derecede fitne yapmaya götürüyor. Bakın Misar el-Fedeki Basra'dan bir grup ile yola çıkmış. Abdullah bin Ahbab'ın bulunduğu köye geldiklerinde ona tahkimden bahsetmişlerdi. Tahkim yani hüküm, hükmetme meselesinden bahsettiler. Abdullah babam fitne çıkınca evde oturmamı bana tavsiye etti diye cevap verdi. Misar Allah, babanınla, Allah bize babanın sana tavsiye ettiklerinden farklı şeyler tavsiye ediyor ama dedi. Bu misar haricilerden. Ötekisi ise sahabenin oğlu. Baban sana böyle tavsiye etti ama Allah bize başka şey tavsiye ediyor diyor bak. Yani senin baban sahabe olması hiç umurumuzda değil. Biz Allah'ın dediğine bakarız. Her ne kadar sahabe de olsa biz onu takmayız. Allah'ın direkt sözüne bakarız. Onun anlayışı bizim için önemli değil. Ne, ne burada sahabenin anlayışını bize o iman edenler gibi iman edin demiyor mu Yüce Allah? Sahabenin anladığı gibi. işte onlar kendi kafalarına göre aldıkları ayetlerden biri şu. Diyor ki katiluhum hatta la tekûnuna fitne. Fitne ortadan kalkıncaya kadar onlarla savaşın. Demektedir şeklinde cevap vererek tuttular sahabenin çocuğunu öldürdüler diyor. Bunun bir farklı versiyonu biraz sonra nakledeceğim. Burada hangi ayeti delil getirerek yani onunla fitne kalkıp ortadan fitne ortadan kalkıncaya kadar onları öldürün ayetini devamlı delil getiriyorlar size bir olay anlatayım dün akşam ki e, bu akşam bir münazara durumu söz konusu o münazaranın bir ön konuşması yapıldı da tekfircilerden yani bu harici zihniyetinden bir kısım bunlar sıkıştıkları zaman selefilerden ehl sünnet bilgili hocalardan ne yaparlar? Sıkıştıkları zaman yardım isterler. Bunlardan da işte bir talep geldi. Dedi ki e, Mahmut Usta Osmanoğlu'nun cemaatinden, Akçibendi cemaatinden bir grup hoca gelecek. Bunlarla işte Allah'tan yardım isteme, Allah'tan başkasından yardım isteme bugün meseleler konuşulacak. Siz gelir misiniz? Bizim hocalarımız da bunu kabul ettiler ettiklerinde işte münazaranın nasıl olacağına dair bir takım şeyler konuşuluyordu. Adamlar demişler ki kesinlikle kayıt yapılmayacak. Ne kameraya alınacak ne mp3 kayıt yapılacak. E o zaman yani insanlar sizin yanlışlarınız nasıl anlayacak? Böyle bir şart koşmuşlar. Halbuki biz kayıt edilmesi taraftarı ki yanlış olduğu zaman insanlar da bunlardan bu yanlışlardan dönmesi için faydalansın. İşte orada o tekfircilerden bir çocuk dedi ki harp dedi hiledir dedi deriz dedi gizliden çekeriz dedi. Ben de dilimi zor tuttum neresi ediyse diyecektim ki işte fitne kalkıp dünyamızı Allah'ın oluncaya kadar savaşın deyin vardı da onları da orada katledin diyecektim. Yani bu kadar adamlar ayetleri azizleri alıp harp hiledir çaktırmadan hile yaparız yani. Halbuki sen orada bir emam vermişsin değil mi? O adamlar bu şartı sundularsa sen bunu ya kabul edersin ya etmezsin. Ettiğin zaman da etik olarak, ahlaki olarak da ona uymak zorundasın. Yani işte bu anlayış tehlikeli bir anlayış. Buna örnek vermek istedim. Yine bir rivayette şöyle gelmekte. Haricilerden bir grup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi olan Abdullah bin Habbab ile karşılaştılar. Sen Resulullah'ın sahabesi olan Abdullah bin Habbab mısın diye sordular. O da evet dedi. Bunun üzerine bize babamdan duyduğum bir hadis anlat. Dedi ki ben babamdan Resulullah'ın içinde oturanın ayakta durandan daha hayırlı olduğu bir fitneden söz ettiğini anlattığını duydum. Yani hadis şöyle fitne olduğu zaman oturan kişi ayakta durandan daha hayırlıdır. Bunlar fitne çıktığında. Gerçekten oturan kişi duran da daha hayırlıdır. Çünkü fitne bir çıktığı zaman kimin eli, kimin cebinde herhalde belli olmuyor. Yani bunlar daha önce örnekleriyle belli. Bunun üzerine hariciler, onlar da savaşmak için yola çıkmışlar ya yönetime karşı. Bu hoşlarına gidiyor, gitmiyor. Çünkü yani sahabeler onlara oturun diyor. Yani daha hayırlı olacaksanız ayaklanmayın. Bunun üzerine hariciler Abdullah radıyallahu anh diyor ve hamile olan hanımını öldürmek üzere önlerine kattılar. Birlikte yürürken zımmilerden birine ait bir domuz rastladılar. Zımmiler de Yahudi ehli kitaptan, Yahudi ve Hristiyanlardan anlaşmalı olan insanlardır. Bunlardan bir domuz rastladılar ve onlardan biri domuza vurarak derisini yardı. Bunun üzerine onlardan bir adam, haricilerden bir yani diğerine, dedi ki neden bunu yaptın? O bir zımmidir. Anlaşmalıyız biz onunla. Deyince adam zünmiye gidip ondan helallik diledi. Bakın bir zünmiye gidiyor, helallik diliyor. Ama Müslüman olana öldürmeye götürüyor ve sahibi ne bu yani? Düşünün. Kendisi ne hoşnut etti beraber yol alırken ağaçtan bir hurma düştü. Aralarından biri bu hurmayı ağzına atar ve diğer bir harici de izinsiz ve parasız yaptım bunu. her ağzına der. Hurmayı ağzından çıkartıp atar. Buna rağmen. Bu olaylara rağmen düşünün Abdullah bin Habbab'ı götürüp boğazladılar ve sıra hanımına gelince karısı dedi ki ben hamileyim Allah'tan korkmuyor musunuz? Dediği halde onu boğazlayıp karnını yandılar. Nedeni ise kendileriyle beraber olmayan kimsenin kafir olduğuna dair inanmalarıdır. Bu olayı İmam Ahmet Müstedin'de naklediyor. Tabarali Kebir'de naklediyor bunu. Sahih senetle Görüldüğü gibi onlar zımmilere nasıl davrandığını bir bakın. Ama bunun yanında Müslüman'ı öldürmekten ki hatta yani çocuğunu bile karnında öldürüyor. Daha önce ne demiştik? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem savaşta hiçbir şekilde kadınların, çocukların öldürülmesini emretmedi. Hatta hatta zina eden kişiye dedik. Ne yaptı? Git çocuğunu doğur, o öyle gel. Yani onu hemen çocuğuyla rejim ettirmedi. Dolayısıyla bunların anlayışı böyle Bakın, Amerika'da Amerikalı iki tane mühendisi, Suud'da Riyad'da bildiğim kadarıyla bombaladılar, mühendis de bunlar. Bunlar anlaşmalı olarak orada çalışıyorlar, petrol kumlarında. Adamlar mühendis, gelmiş ve onlara eman verilmiş. Ne demek eman? Yani oradaki Müslüman halk tarafından biri olabilir, yönetim tarafından olabilir. Onların emanı, güvencesi altında sokulup çalıştırılmak üzere sokulur. İslam hukukunda bu var. Herhangi bir kafire Müslüman halktan biri eman verebilir. Hatta çocuk bile verse koruması altında derler İslam fıkhında. Yani Müslümanların çocuğu bile bu emanı verse kimse ona dokunamaz derler. Fıkıhta böyledir. Bu eman meselesinde onlar vize verildiyse onlara şu anki hukukta vize verildiği anda onlar eman verilmiş hükümdedir. Ama onlar ne yaptılar? Riyad'da bombaladılar. Allah Resulü ne diyor? Sallallahu aleyhi ve sellem bir insana yani bir, birine eman verildiği zaman onu öldürdüğü zaman biri cehennem, cennetin kokusunu alamaz diyor. Şimdi burada ne var? Aynı şekilde bakın yani Müslümanlardan zımmilere takınılan tavır bugün onu da açmışlar. Zımmisi falan kalmamış yani. Ehli, ehli kitaptan kim olursa olsun adamlar normalde bombalıyor. Yeter ki Amerikalı olsun. Ben kendi kulaklarımla duydum. Amerikalıları dünyanın neresinde bulursanız bulun diyor öldürün diyor adam. Bunu Zerkabe'den duydum. Yani Usama Bin Laden'den sonraki El-Kaide'nin başında videosunda kendim seyrettim. Dünyanın neresinde herhangi bir Amerikalı'yı görürseniz öldürün diyor adam. Yani Şimdi sokakta gezen bir Amerikalıysan neye öldüreceksin ki? Bunu sana İslam nerede veriyor bu hakkı? Sıcak savaş olur, adam karşında olur, düşmanın olur, bu başka bir şey. Evet. <gülüyor> i̇şte başımıza gelen fitneler, ilimsiz niyet, ilimsiz amel, başımıza gelen fitneler bunlar. Kitap ve sünnetsiz heyecan, ne kadar kötü bir felaket. Sadece kavrayışsız kuru bir ezber, fıkıhtan uzak bir fetvanın yol açtığı büyük yıkım. İşin ehli olan alimlerden yüz çevirerek, onlardan daha doğru yolda olduklarını ve daha güzel işler yaptıklarını zanneden despot ve toplumlara karşı cihat adıyla veya birilerine bidatçılıkla itham ederek, bidatçılardan sakındırmak iddiasıyla Müslümanların ırzlarını ve kanlarını mübah sayan bu genç gruh yeni yetmelerin anlayışlarından ki anlayışları varsa da şayet hepimiz Allah'a sığınırım çağdaş mühendislerden olan bakın Adnan Arur şöyle diyor bir ara diyor Müslüman gençlerden oluşan bir grup Adnan Arur yaşıyor şu anda kendisi Suriyeli Suud'da yalnız bir ara Müslüman gençlerden olan bir grup Sudan'da Cuma namazından sonra bir camiye silahlı baskın yaparak pek çok kimseyi yaralıp, yaralayıp öldürdüler Müslüman gençlerden bir grup bakın hitap ederken onlar için Müslüman diyor ve Sudan'da Cuma namazını kılan diğer Müslümanları bombalayıp öldürüyorlar sonra yakalandılar ve önce alimlerden sonra toplumdan kopup kendilerince insanların kafir olduklarına dair Fetva veren ardından da tekfir ettikleri kimselerin malını, ırzını ve kanlarını mübah sayan kimselerden oldukları anlaşıldı bunların. Olaydan bir yıl sonra bir yerde sözde cahili bir toplumda yaşadıkları için ganimet oldukları gereçesiyle bazı Müslüman kadınları cihat bayraktarlığı yaptıklarını ileri süren bazıları tarafından kaçırıldılar. İslam adına İslam'ı çirkinleştirenlerin kötülüğünden sadece Allah'a sığınırız diyor. Yani onlar kadınları niye kaçırmışlar? Cihat bayraktarlığı yapıp, onları ganimet olarak gördükleri için. Evet, İbn-i Mesud radiyallahu anh bu bidatçılıklarını iyi niyet gerekçesine dayandırarak diyor ki, Allah'a yemin ederiz ki diyor i̇bn Mesud, biz bununla sadece iyilik yapmak istedik. Diyen bir topluluğa ne demişti? İyilik yapmak isteyen nice kimseler vardır ki onu elde edememiştir. Yani sadece iyi niyetle yapıyor bu tekfirciler bunu. Ayetleri getiriyorlar dinil, hadisleri delil getiriyorlar. Ama bununla iyi niyet yapmak isteyen neden o nice kimseler vardır ki onu elde edemez? Tek fark burada sahabenin anladığı gibi anlamadılar. Niyetleri her ne kadar iyi de olsa sahabenin anlayışının anlayışına Moda, moda uymadı bunların anlayışı. Tabi'nin, sahabenin din anlayışını bizim için çok önemli. Neden biz kendimizi selefe nispet ediyoruz? Bakın, hep kav bir kavram kargaşalığı var. Yani 1400 seneyi düşün şöyle. 1. asırdan 1400 asır değil mi? Hicri takvimde 1430'lardayız. 1. asır, 2. asır, 3. asır, 4. asır. Allah Resulü'nün dönemi sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in dönemi. Bu ilk dört asra ardından da bin senelik bir asır var. Bu ilk dört güne öncekiler denilir. İlk öncekiler. Allah Resulü sahabe. Sonrakine? Sonrakiler denilir değil mi? Son, son bin sene. İşte bunun Arapçası. Selef dönemi, Halef dönemi. Öncekiler, sonrakiler. Biz kendimizi selefe nispet ederken ne diyoruz? İlk üç asır, dört asır nispet ediyoruz. Selefi derken o fi ekini Bursa vi Bursa'ya nispet. Değil mi? Şafi, Şafi'ye nispet. Biz de kendimizi Selefi'ye nispet ederken bir kişiye nispet etmiyoruz. Nispet ederken icri ilk üç asırlık bir anlayışa nispet ediyoruz kendimizi. Bu anlayış döneminde hadis alimleri yaşamış, mezhep alimleri yaşamış, ve ilk önde de sahabeler yaşamış. O iman edenler gibi iman edin dediği Yüce Allah'ın sahabelere bize onların anlayışına bütününe yönlendirme yaptığı bir anlayış çağı biz kendimizi nispet ediyoruz. Kaynağımız kitap, sünnet, onun sahabenin bu kitabı sünneti anladığı gibi anlama olayıdır. Ve bu da İslam dilini yaşamaktır. Bir kişiye kendimizi körü körüne nispet etmiyoruz. Dolayısıyla... Haraciliğin de anlaşılmasına bak, e, haraciliğin de diğer fırkalardan ilk çıkan fırka ol, olmasa bile en tehlikeli fırkalardan biri. Neden? Çünkü sahabe döneminde bunlar sahabelere başkaldırılmış. Sahabenin anlayışını reddetmiş insan topluluğu. Evet, <gülüyor> bundan da şu kurala iyi ulaşmaktayız. İyi niyet ne doğrunun delilidir. Çünkü insanın iyi niyeti yetmiyor sadece. Her zaman örnek veririz değil mi? Adam zikir yaparken, kafa sallarken, şiş sokarken Allah rızası için yapıyor, iyi niyetle yapıyor. Yetiyor mu bu iyi niyet? Din kabul etmiyor ki bunu. Çünkü Rasul sallallahu aleyhi ve sellem böyle ibadet etmemiş. Dolayısıyla ne doğrunun, doğru olan bir şeyin deliri bir iyi niyet. ne Hakkın kanıtıdır. Hak, hem niyetin iyi olacak halis, hem de Kur'an sünnetten kaynağı olacak. Bu ikisi birleşirse ancak senin ibadetin kabuldur Allah indinde. O zaman Hristiyanlar da Allah rızası için ibadet ediyorlar. Onlardan da Allah'a ibadet eden bir topluluk var. Dolayısıyla iyi niyet ben Allah'ı seviyorum demek yetmiyor. Ne diyor? Ey Muhammed de ki onlara eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Burada Resul sevgisi, Allah sevgisi yetmiyor demek ki sadece. Dilde yetecek burada Resul'a tabi olarak sen o sevgini ispat edeceksin yoksa diğeri dilde kuru bir iddiadan öteye gitmez çok faydalı olduğu için bunu iyi düşünmeli ve ondan sonra da iyi niyeti ne kendi yaptığınızın ne de başkasının söz veya davranışının doğruluğuna delil göstermemeliyiz zira doğruluk iyi niyetin kaçınılmaz sonucu değildir rivayette Abdullah bin Habbab'ın karısı ben hamileyim Allah'tan korkmuyor musunuz dediği halde onu boğazlayıp karnına yardılar değil mi? Onun indinde bir an gerçekten Abdullah bin Habbab ve karısının kafir olduğunu düşünelim. Yani haşa değiller bir sahabe ki bundan Allah'a sığınırız. Karısının karnındaki çocuğun ne suçu vardı? Kafir bile olsa. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne savaşta dedik. Ne de kad kadın ve çocukları öldürmeyi emretmiş ve ne de zina eden hamile bir kadını karnında çocuk varken rejim ettirmiştir. Allah insandan anlayışı alıp çektiği zaman artık o insan sapıklık üzerine sapıklık yapar. Rabbim bizleri sahabenin ve sünnetin yolunu ve anlayışından ayırmasın. İbn-i Sad'ın bakın. i̇bn Abbas'tan şöyle bir rivayet var. Ali bin Ebi Talip i̇bn Abbas radıyallahu anh, humayı, haricilere gönderdiği zaman şöyle dedi. Onlara git. Ali radıyallahu anhümayı i̇bn Abbas radıyallahu anh, diyor. diyor ki Onlara git, onlarla tartış Onlara Kur'an'dan delil getirme Bakın onlara Kur'an'dan Delil getirme Çünkü Kur'an pek çok anlamlar taşır Sen onlarla sadece Sünnetle tartış, çünkü onlar Kur'an'dan Ayet getiriyor değil mi? Bak temin getirdikleri Ayet vardı, fitne kalkıncaya Kadar onlarla savaşın, öldürün Değil mi? Allah'ın indirdiğiyle Hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir Gelecek, bu ayetleri delil getiriyorlar sen onlardan Kur'an'dan Kur an, Kur getirme Çünkü onlar da Kur'an'dan getiriyor. Çünkü Kur'an'ı sünnetle tefsir etmek gerekir. Kur'an pek çok anlamlar taşır. Sen onlarla sadece sünnetle tartış. Başka bir rivayet yoluyla gitme Abbas'ın Şöyle dediğini nakleder. Ey müminlerin emiri diyor. Ben Allah'ın kitabını onlardan iyi bilirim. Zira Kur'an bizim evlerimizde indi. Ali radıyallahu anh da şöyle dedi. Doğru söylüyorsun. Fakat Kur'an pek çok anlamlar taşıyıcı özelliktedir." Neden? Müteşabihat var içlerinde. Biz bir şey deriz, onlar da Kur'an'dan bir şey bulup başka bir şey derler. Sen bu müteşabihatı muhkeme dönüştürme için sünnete ihtiyacın var. Lakin sen onlarla karşı, onlara karşı sünnetlerle tartış. Çünkü hadisleri onlara arz ettiğinde kaçacak yer bulamazlar. Evet. Hadis ehli değilse bilmem kim diyor değil mi? Kurtulan fırka için. Mezhep alimlerine sorulduğu zaman bu kurtulan fırka kim? 73 fırkaya bir hadis ehli değilse bilmem kim diyor bu kurtulan cemaati i̇bn Abbas onlara gitti sünnetleri delil getirerek onlarla tartıştı hariciler onun karşısında ellerinde hiçbir delili kalmadı diyor Bunu, bu rivayet burada bitiyor Ali Radıyallahu anh i̇bn Abbas'ı Radıyallahu olmayı Haricilerle tartışmaya gönderdi onlara söylediği ilk şey şu oldu sizin yanınıza Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin muhacirlerinden ve ensarından olan sahabeler ile Nebi sallallahu ve sellemin hem amcaoğlu hem de damalı olan zatın yanından geliyorum. Kimin yanından geldim neden vurguluyor bunu? Ben diyor Nebi sallallahu ve sellemin muhacir olan asabının yanında, ensar olan asabının yanında ve onun amcasının oğlu olan Ali'nin yanından geliyorum buraya Allah Allahu Kur'an onların üzerine inmiştir diyor. Kur'an'ın çevirini onlar sizden daha iyi bilir. Sizin aranızda ise onlardan hiçbir kimse yoktur diyor. Bunlar bazı rivayetlerde 8000 kişi diye geliyor. İbn Abbas radıyallahu dedi ki Haruriye hariciler yani onların konakladıkları bir yer vardı Harura diye. Orada harici grup ondan Haruriyye diye nispet edilmiş. O ayı, o grubun nasıl ezarika vardı? Bu grupta Haruriye Düşmanlık üzere bir yerde toplandılar. Ali ve onunla beraber olan Resulullah'ın ashabına karşı çıkmaya karar verdiler. Dedi ki bir adam gidip ey müminlerin emili şu topluluk sana karşı çıkacak demeye başladı. Bana karşı çıkana kadar onları bırak dedi Ali R. Bana karşı savaşana kadar onlarla ben savaşmayacağım. Gerçi öyle de yapacaklardır. Yani savaşacaklardır benimle. i̇bn Abbas bir gün Ali'nin yanına geldim. Dedi ki, dedim ki Ey müminlerin evini! Biraz namazı geciktir ki ben kaçırmayayım onu. Ve bu arada o toplulukla gideyim de konuşayım. Bak da bile yani cemedeyim falan da yok. Biz bir şey olduğu zaman ya ceme nasıl olsa. Sen namazı geciktir de ben cemaati de kaçırmayayım bunun derdinle. Evet bunların yakalamak gerekiyor. Ali radıyallahu anh sana bir şey yaparlar diye korktum. Korkuyorum dedi. Pardon dedim ki hayır inşallah bana bir şey yapamazlar ben güzel damranıp kimseye eziyet vermeyen birisiyim İb İbn Abbas devamlı diyor ki bu Yemen yapımı bir tür kumaçtan olan kıyafetimin en güzelini alıp üstüme giydim Ebu zemirleri ki İbn Abbas güzel yakışıklı biriydi diyor İbn Abbas sonra diyor ki yanlarına haricilerden bulunduğu yere geldim öyle istirahatındaydılar İbadette onlardan daha şiddetli, gayret gösterenini görmedim. Elleri deve dizi gibi, nasırlı. Çok ibadetten iz yapmış, yüzlerinde secde eseri görülüyordu. Üzerlerinde yıkanmış gömlekler vardı. Yüzleri uykusuzluktan zayıflamış, yanlarına gelince dediler ki bu üzerindeki böyle hani şatavatlı güzel yama elbisesi de ne? Bunun üzerine itnaf var, beni bununla mı ben Resulullah'ın üzerinde bundan daha güzelini görmüştüm. Ve şu ayet inmişti. Kul de ki men harrama ha kim bunu haram kılıyor? Zînetallâhulleti ahreceli ibâdi ve tayyibâti minel rızk. Ey Muhammed de ki Allah'ın kulları için çıkardığı yarattığı zinet ve temiz rızıkları kim haram kılıyor? dediler ki niye konuyu değiştiriyorlar dediler ki niye buraya geldin i̇bn Abbas size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabından ve onun yanında olup da vayhin üzerlerine indiği insanlardan bahsetmeye geldim geldim ki aranızda bunlardan hiçbir kimse yok bu sahabelerden bazıları dedi ki Kureyş'te münakaşa etmeyin Yüce Belhum kavmun Hasimun onlar ki kablıcı hasım olan bir kavimdir buyuruyor Hariciler böyle diyor. 200 kişi keş konularla bir konuşsan dediler. i̇bn Abbas dedi ki söyleyin bakalım. Resulullah'ın amcaoğlu ve damadı olup ona ilk iman eden ashabının birlikte olduğu kişiden alıp veremediğiniz nedir? Onlar dediler ki biz ona üç konuda muhalefet ediyoruz. i̇bn Abbas dedi ki nedir onlar söyleyin. Birincisi Allah'ın dininde insanları hakem kıldı. Halbuki Yüce Allah inil hukmu illa lillah. Hüküm yalnız Allah'ındır. Buyurmadı mı? Allah'ın bu sözünden sonra insanların hükümde ne işi olabilir? Dediler. i̇bn Abbas başka dedi. İkincisi Ali insanlarla savaştı. Ama ne köle aldı ve ne de ganimet. Yani kastettiği Ayşe radıyallahu anh'unun ordusu orada savaşıldı ya. Burada ne köle aldı ne ganimet. Halbuki onları ya köle alıp ganimet olarak da mallarını alması gerekiyordu dedi. Eğer savaştıkları bunları kafir iziyseler, malların haliye helal olması gerekir. Niye almadı? Eğer mümin iselerdi, müminlerle kanını dökmek haramdır. Niye savaştı? Her halükarda tekfir edecek ya da ganimet alacak birini arıyorlar. İbn-i Abbas radıyallahu anh'u başka dedi. Üçüncüsü onlar kendisi için müminlerin emiri sıfatından vazgeçti. Eğer müminlerin emiri değilse o zaman müminlerin kafiri olmayı, bak müminlerin emiri sıfatına sıfatından vazgeçince o zaman kafiri olmuş oluyor diyorlar. İbn Abbas başka bir itirazımız var mı dedi onların bu getirdiklerini tekrar sordu yani daha başka var mı? Onlar bu kadarı bize yeter dediler. İbn Abbas radıyallahu var mı bu üstüstür sünnette yani. Musa aleyhisselamın e, büyücülere ilk önce siz atın demesi gibi ilk önce muhalife söz hakkı verilir. Eğer size Allah'ın muhkem kitabından diyor ki İbn Abbas, Allah'ın muhkem kitabından ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden fikirlerinize karşı delil getirsem dönecek misiniz? Onlar evet dediler. İbn Abbas Allah'ın dininde insanların hüküm vermesi hakkında görüşünüze gelince. Yani hüküm burada Allah'a aitken orada iki kişiye hakem tayin edildi. Bunlara verildi. Yüce Allah buyuruyor ki Ya eyyühellezine ameluz La taktulus sayda ve entum hurm Ey iman edenler haç veya umre için ihramlıyken av hayvanı öldürmeyin. Bunun, deva, bunun bu ayetin devamında Yahkum bihi zevul adli minkum. İçinizden adalet sahibi olan kimse hükmetsin. Bu ayetin tam metnini okuyayım size. <gülüyor> Ey iman edenler haç veya umre için ihramlıyken av hayvanlarını öldürmeyin. Neyse böyle devam edelim. Önemli değil artık konsantremizi bozmayalım. Sizden kim ikramlıyken kasten bir av hayvanını öldürürse onun cezası içinizden adalet sahibi ona hükmetsin. Hani burada içinizden adalet sahibi kişi ona hükmetsin. Bakın burada demek ki insanlardan adalet sahibi olan bir kişi av hayvanını öldürdüğü zaman hükmedebiliyormuş. Değil mi? Burada ne var? Demek ki insan yeri geldiğinde bazı hükümlerde hükmedebiliyor. Yani burada siz şimdi Ali ile Muaviye radıyallahu anh arasında seçilen Ebu Musa el-Aşari ve Amur As'ın hükmünü mü siz garipsiyorsunuz? Hüküm Allah'ındır deyip de tekfir ediyorsunuz insanları. Halbuki hüküm belli diyorlar onlar. Allah hüküm koymuş. Daha ne siz Ebu Ebu Amur İbnül As Ebu Musa el-Aşari'ye hakem tayin edip hükmettiriyorsunuz deyip tekfir ediyorlar değil mi? Bak burada ayet var diye bas Bazen insanlar hükmede biliyor. Yine başka bir ayet daha var. Karı ile kocanın arısını Ve <gülüyor> in hiftum şikake beynihime Feba'fu hakemel min ehli ve hakemen min ehlihe Karı ile kocanın arısının açılmasından endişelenirseniz, korkarsınız Erkeğin ailesinden bir hakem ...kadının ailesinden de bir hakem gönderin. Neden? Kadınla erkek arasının ayrılmaması için hükmetsinler. Yüce Allah buyurmuş bunu. Dolayısıyla da şimdi bakın şimdi Allah'a yemin verdirerek size soruyorum diyor. İnsanların, insanları birbirinin kanına girmekten alıkoymak için... ...Muavye'nin ordusu bir yerde Ali'nin radıyallahu anhuma'nın ikisinin de radıyallahu anhuma ordusu bir yerde... Bunların aralığı, birbirlerinin kanına girmekten alıkoymak için, aralarını bulmak için hüküm vermek, hangisi halife diye hüküm vermek mi daha öncelikli yoksa değeri çeyrek, dirhem, tavşan olan al hayvanı için veya birkaç kadın hakkında karı koca boşanma meselesindeki hüküm mü daha öncelikli gelir diye i̇bn Abbas bunlara delil getiriyor. İn bu yüzden de Yüce Allah dileseydi, üstelik biliyorsunuz ki Allah Azze ve Celle bu konuda da hükmünü belirtir, insanları da bırakmazdı bunu. Onlar vallahi birbirlerinin kanına girmekten alıkoymak ve aralığını düzeltmek daha önceliklidir, dediler. Ve daha sonra ikinci konuya geçtiler. İkincisi ise Ali radıyallahu savaştı ama ne köle aldı ne ganimet aldı. Bu sözümüze gelince, söyleyin. Ali radıyallahu anh'ın ilk önce kiminle karşı karşıya geldi? Ayşe annemize değil mi? Orada iki sahabeler de vardı. Ayşe, sahabelerin arasındaki bu olayları okursunuz. Ayşe radıyallahu anh'ı diyor ki söyleyin diyor o zaman siz. Ayşe annenize radıyallahu anh'ı sövüyor musunuz yoksa başka kadınlarda helal olunu onda da helal kılıyor musunuz? Eğer böyle düşünüyorsanız ona sövüp başka kadınlara helal gördünüz, ona helal görüyorsanız küfre düştünüz demektir diyor. Yani ona ne demek? Ayşe annemizi savaşta karşıda bile olsa siz ne yaparsınız? Ne ganimet alırsınız ne köle olarak alabilirsiniz. Eğer böyle diyorsanız küfre düştünüz. Yoksa eğer onun müminlerin annesinin olmadığını söylüyorsanız yine kafir oldunuz. İslam'dan çıktınız demektir. Yüce Allah çünkü şöyle buyuruyor. Nebi müminleri kendi canlarından daha evlardır. Ve zevcileri de müminlerin anneleridir. Asap suresinde. Görülüyor ki siz hangisini seçerseniz seçin, iki sapıtlık arasında bocalarsınız. Şimdi bu görüşünüzden artık vazgeçmediniz mi diyor. Onlar birbirlerine baktılar. Vallahi doğru söylüyorsun, evet dediler. Ali radıyallahu kendisi için müminlerin emri sıfatından vazgeçtiği üçüncü görüşünüze gelince... Size bu konuda razı olacağınız sözlü söyleyeyim. Çünkü Muaviye Radıyallahu Anhu şey olduğunda senin kendisi görüşünden vazgeçiyor. Bu Hudeybiye günü Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Kureyş'i aralarında anlaşma yapmak için davet etti. Süheyl bin Amr ve Ebu ile yazışacaklardı. Bu Hudeybiye'di. Allah Resulünün dönemine şimdi geri geliyor. Suheyl bin Amr ve Ebu Sufyan'la karşılıklı Hudeybiye anlaşması için yazışacaklar. Resulullah dedi ki ey Ali yaz. Bu Allah'ın Resulü Muhammed'in hükmüdür. Kimin? Allah'ın Resulü Muhammed'in hükmüdür. Anlaşma yapıyorlar. Müşrikler karşılarında diyorlar ki bu Allah'ın Resulü Muhammed'in hükmüdür. Yaz anlaşma metnine yazacaklar. Dediler ki Vallahi senin biz Allah'ın Resul olduğunu bilseydik Kabe'den kovmazdık. Müşrikler bunu diyor. Ve sana karşı savaşmazdık. Onun yerine Muhammed bin Abdullah yaz. Öyle yazarsan amca seninle anlaşma yaparız. Bunun üzerine Resulullah Vallahi beni yalanlasanız da ben gerçekten Allah'ın Resulüyüm. Ali radıyallahu anhıya Muhammed bin Abdullah diye yaz diye Ey Ali diye İbn Abbas, Ali radıyallahu anhıya Allah Resulü emrediyor. Yani Burada neyden vazgeçiyor? Allah'ın Resulü Muhammed yazılmasından vazgeçiyor Allah'ın Resulü. Burada bu vazgeçmesine hatta bazı sahabeler ben bunu yazmam diye müdahale etseler de bunu bu şekilde yazdırıyor Allah'ın Resulü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali'den daha üstünken kendisinin nebi olarak zikredilmesine zikredilmemesine razı olup da anlaşmaya böyle yazdırdıysa onu peygamberlikten de bu durum çıkarmıyorsa, şimdi yani Ali'nin kendisini bu vazgeçip de müminlerin emiri diye yazdırttırmaması ya da anlaşmalarda böyle hüküm hükmettirmesi vazgeçmesi bu hayla hayli caiz olur ki bu da onu müminlerin emirliğinden çıkarmaz demek istiyor. Haricilere getirirken, yani her halükarda sünnetle bunlara delil getiriyor. Şimdi diyor ki görüşlerinizden vazgeçtiniz mi dedi. Onlar da vallahi evet vazgeçtik dediler. İbn Abbas radıyallahu anhu onlara bu türden ben örnekler verdiçe bu sözlerden bir anlam çıkmıyor mu? Anlamıyor musunuz? Vazgeçmediniz mi diye bunlara soruyordum. Onlar da evet diyorlardı. İbn Abbas böylece onlardan 2000 kişi döndü ve 4000 kişi ise sapık olarak öldürüldüler diyor. Evet. Görüldüğü gibi haricilerin Anlayışları, zihniyetleri bu şekilde ve sahabelerin onları susturmaları hep böyle olmuş. Bu anlayış, bu zihniyet hep aynı devam ediyor. Dolayısıyla burada bizim örnek almamız gereken hep döne döne söylediğimiz sahabelerin din anlayışı. Yine örnekler verelim. Haricilerin erçileri Muhammed bin Abdülaziz'e geldiler. Şey, e, Ömer bin Abdülaziz'e geldiler. Gelip Allah'ın kitabında cenneden başka bir hüküm olmadığını söylerler. Hariciler biliyorsunuz fırka fırka onların içerisinde rejimi kabul etmeyenler de var. Bunun üzerine halife onlardan Kur'an'da namazın sayısı, hükümleri, rekatları, vakitlerini gösteren bir hüküm getirmelerini ister. Yani Kur'an'da Celdeden başka bir hüküm yok. Zina edene sadece celde vurulur. Rejim edilmez çünkü rejim Kur'an'da yok diyor. Sadece onlara ne yapılır? Celde vurulur. Halife de diyor ki Ömer Hibnul Abdülaziz, Kur'an'dan namazın sayısını o zaman, rükümlerini aynı sünnet inkarcılarına verilen delil gibi, rekatlarını, vakitlerini gösteren bir hüküm getirmelerini ister. Hariciler Kur'an'da bulamadıklarını ifade edip bunu Resulullah'ın yaptığını ve ondan sonra da Müslümanların yaptığını söylerler. Bunun üzerine halife işte rejimde Resulullah yapmış sonraki halifeler de rejim etmişler. Bu da bunun gibidir. Onu kabul ediyorsunuz da bunu neden kabul etmiyorsunuz? Müslümanlar da rejim İşte Ömer i̇bn Abdülaziz döneminde de haricilerle alakalı bir müna münazaranın örnek. Burada haricilerden olan bu grubun rejimi inkar etmesi değil. Rejimi hangi anlayışla inkar ettikleri bizim için önemli. Yani bunlar bir şeyleri inkar ediyorlar ama hangi anlayıştan dolayı inkar ediyorlar? Allah'ın kitabında celleden başka bir hüküm olmadığını söylüyorlar. Sünnetten gelen tahsis edici Hadisleri bilmemeleri, bakın. Şimdi Sünnetten gelen tafsiz edici o hadisleri bilmiyorlar. Ne ilimden uzaklar şimdi? Ayetleri hadislerin tafsiz şeklinde nesetmeyeceğini de inanıyorlar. Yok mu öyle bir mevcudiyet? Hadisler, hadis Sünneti nesedemez diyen şey, ayeti nesedemez diyenler de var, değil mi? Halbuki biz neseder diyoruz ama tafsiz, yani belli bir hususiyetlik verirse bunu neseder. İlim ehlinden bununla nasip mensu kitaplarına gelmiştir. Bunlardan bunu adamın aklına almıyor. Ya işte Kur'an diyor çok önemli, sünnet bu kadar önemli değil. O zaman bunu nasıl nesneder, bunun hükmünü kaldırır Aklına uymadığı için. iş akılcılıktan çıkıyor. Neden hariciler bu zihniyette düşüyor? Hep işin belası akılcılık. Zaten her sapık fırkıda muhakkak mutezilelik vardır. Yani bir akılcı güruhluk vardır. Dikkat edin. Halbuki evli sünnete göre birçok ayet ve hadislerle tafsis şeklinde edilme konusu söz konusudur. Vardır. Bu da onların sünnetten ne kadar haberdar olduklarını anlamamızı sağ bir haber olduklarını anlamamızı bize sağlama. İbn Kudame bakın şöyle diyor. Diyor ki, hariciler kesin bir yolla sabit olan Allah'ın kitabının yalan olması muhtemel olan bakın kesin yolla sabit olan Allah'ın kitabını yalan olması muhtemel olan diye böyle ahat haberlerle terk edilmesinin caiz olmadığını, rejimin kabul edilmesi halinde bunun kitabın sünnet ile nesli anlamına geleceğini ileri sürüyorlar ve kitapta sünnetle solunmaz diyerek rejim cezasını kabul etmiyorlar. İşte hariciler böyledir diyor i̇bn Kudame. Yine hariciler i̇bn Kudame'nin dediği gibi kesin bir yolla sabit olan Allah'ın kitabının yalan olması muhtemel olan ahat haberlerle terk edilmesinin caiz olmadığı inancını taşırlar. Halbuki ahata da haber ehl sünnetin indinde ya tek yolla gelen bir hadis demektir. Birçok tarihten gelen hadis demek değil. Ahata da haber derken hani bilmeniz vardı içerisinde tek bir yoldan tek bir senetle gelmiş böyle gelen hadis eğer senedi say ise sünnetin indinde ilim ifade eder. Ve katidir Zanni değildir. Her ne kadar mütevatir, on tane sahabeden aynı metinde gelmese bile böyledir. Bu hadis alimleri indinde böyledir. Sonrakiler bunu zannidir demişlerdir. İlk dönem selefi hadisçiler, o hadis kitabını yazan hadisçiler kesinlikle bunu böyle e, reddetmemişlerdir. Yine hariciler baktığınız zaman bunun böyle olduğuna inanıyorlar. Bu inancı taşıyorlar. Halbuki ehli Sünnet'e göre Haberi Vahid delil olarak kabul edilmiş. Bu onların bu gibi meselelerde Haberi Vahid'in delil olmayacağını, anlayışlarının olduğunu bize bildiriyor. Ayrıca rejim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize mütevatir olarak nakledilmiştir. Yani ayrıca da mütevatir olarak gelmiştir bu. Harici e, burada tabi Errazi'nin İbn-i Hacer'in e, bu konuda sözleri var aynı şekilde e, rejim meselesiyle ilgili ve e, haricilerin bunlara nasıl anladıklarına dair uzatmak istemiyorum ama İbn-i Hacer'inkini okuyorum onlarınki en büyük belaydı diyor bozuk inançlarını daha da genişlettiler evli hakkındaki rejim cezasını kaldırdılar hırsızlık yapan kişinin elini koltuk altından kestiler Hayızlı kadının namaz kılmasını bile farz saydılar. Güç yetirebildiği halde emr-i bil maruf ve neyhan-i münker yani iyiliği emir, kötülükten sakındırma yapmayan kişiyi kafir saydılar. Eğer bunu yapmaya gücü yoksa o zaman onu büyük günah sahibi saydılar. Onlara göre büyük günah işleyen kişi kafirdir. Zımmilerin manlarını almaktan ve onlara müdahale etmekten geri durdular. Diğer taraftan Müslümanları öldürüp esir aldılar ve gasp ettiler diyor i̇bn Hacer'in sözü burada bitiyor. Onların şu rivayette söylenenler aynı uygun düştüklerini kabul etmek gerekir. i̇bn Abbas şöyle dedi Ömer i̇bn Hattab insanlara hitap etti ve Allah'a ham edip sena getirdikten sonra şöyle dedi Sizden sonra gelen bir kavim rejimi, deccali, şefaati ve kabur azabını ve ateşte yandıktan sonra oradan çıktı çıkarılacak insanlar olacağını inkar edecektir. Yani bugün rejimi inkar eden decceli, kıyamet alametlerinin bazılarını, şefaati, kabir azabının olmadığını söyleyen insanlar var. İşte bunlar da rejimi inkar eden bir kavim ki bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bildiriyor. Dolayısıyla bu insanlar bu hadise muvafık olmuş oluyorlar. Bu rivayette Ahmet'in müstedinde, Abdurraza gibi birçok hadis alimi naklediyor bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in azatlısı Ubeydullah bin Ebu Rafi ki kendisi Ali ile beraberdi Şöyle dedi. Bak oradan inşallah... getmez şeyde olmasa da olur. E, Hakan olmayınca böyle oldu işte. Hakan'ı ar arıyoruz. Kapat istersen komple de sesimizi yükseltelim. Zaten iki çalış şey yaparız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı Ubeydullah bin Ebu Rafi ki kendisi Ali radıyallahu anh ile beraber şöyle dedi. Haroriler meydana çıkıp insanlara isya, e, isyan ettikleri zaman Hüküm yalnız Allah'ındır. Allah'tan başka hakem olmaz. Dediler. Ali radıyallahu anhü da bu getirdiğiniz söz çünkü bu ayet bu ayete delalet eden Enam suresi Yusuf suresinde yani Allah'ın indirdiğiyle hükmet etmeyenler kafirlerin ta kendileridir. İşte inil hükmü ve lillah hüküm yalnız Allah'ındır. Sözleri. Bunları delil getirdiler. Ali radıyallahu anhü'ya. Ali de bu getirdiğiniz söz diyor hak bir sözdür. Çünkü ayet bunlar. Ancak onunla siz batıl şeyi talep ediyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu daha önce söylemiştik değil mi? Bazen hak söz getirilip batıl şeyler talep edilebiliyor. Bununla delil olan şeyi, bu Müslüman'a gelen bu rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir takım insanların sıfatlarını anlattı. Ben Resulullah'ın tarafından sıfatları anlatılan bu kişileri muhakkak tanımaktayım. Dilleriyle hakkı söylerler fakat bu hak söz onların boğazlarından öteye geçmez. Onlardan Allah'ın yarattıkları içerisinde Allah'a en sevimsizi kara bir kimsedir ki onun iki elinin birisi koyun memesi gibi yahut memesinin ortasındaki çıkıntı gibidir. Bu Ali radıyallahu baş kaldıran haricilerin sıfatlarından biri ki onu zaten orada sonra buluyorlar. Bunun hadisini daha önceki derste bir önceki derste uzunca rivayette açıklamıştık. Nitekim haricilerden birisi Ali radıyallahu anh'a şöyle diyordu. Ey Ali Allah'a yemin olsun ki eğer sen insanların hakemliğini Allah'ın kitabına bırakmazsan ki hakemliği orada Allah kitabında belirtmiş kesinlikle seninle ben savaşırım. Bu savaşı sürdürürken de Allah rızasını kazanmak için sürdürürüm diye Ali radıyallahu anh'a harici olan bir kişi cevap veriyor. Bu taberinin tarihinde gelen bir rivayettir. Tarih senediyle gelmiştir. Konuşmacının ulaşmak istediği mana, anlaşıldığı zaman mananın serd edildiği hedefe ve gayeye bakmak gerekir. Çünkü mana aslında doğru. Fakat konuşulan ifadelerde ulaşılmak istenen hedefse yanlış ve batıl olabilir. Yani doğru olan sen ayet hadisi getirirsin, haktır, bu Allah'ın sözüdür. Ama senin ulaşmak istediğin hedefse yanlış ve batıl bir hedeftir bununla talep ettiğin şeyler. Aslında nice hak söz vardır ki onu söyleyen kimse o sözde sadece şer ve fitne istemektedir. Bu böyle bir durumla söz konusu olabiliyor, dikkat etmek gerekir. Bazen insana hak olan şeyle batıl şeyleri kastetme, kastetmiş olabilir. Hak olan ayet ve hadisleri getirerek batılları kastedebilir. Bazen de batıl olan şeyle insan, batıl olan şeyler de insana hakmış gibi gözükür. Değil mi? Bir takım batıl hurafe olan bidatlar insanlar bunu yaparken... Hak ibadet olarak yapıyorlar. Buna kesin yakinen inanç edinmişler kendilerini, Akide edinmişler. Evet. Son olarak haricilerin aslında daha çok da haricilerin son olarak yani dersin bölüm başlığı olarak bırakalım bırakmak istediğim yer haricilerle alakalı 5. Beşinci, de İmam Bukhari Abdullah İbni Ömer'den şöyle naklediyor. Bunların sıfatlarından bir tanesi de İbn Ömer onları Allah'ın yarattığı en şerli insanlar olarak görürdü. Ve şöyle derdi İbni Ömer onları Allah'ın yarattığı en şerli insanlar olarak görüyor bakın. Ve şöyle dedi. Çünkü onlar kafirler hakkında inen bir takım ayetlere gittiler. Kafirler hakkında indirilmiş olan ayetlere gitti onlar. Ve bunları aldılar müminlerin üzerine uyguladılar diyor. Bu da İbni Ömer'in Bukhar'daki sözü. Ve ki bunu Bukhari naklediyor İbn e, muallak olarak. i̇bn Hacer de bunu muttasıl olarak nakledik. senedir sahihtir diyor. Haricilerin sıfatlarına dair rivayetler daha sonra uzunca gelecek. İnşallah bu akşamki ayırdığımız, yani güç bela yapabildik zaten dersimizi makinenin şeyinden dolayı. Hakkınızı helal edin. E, bu akşamki dersimiz bu kadar. Rabbim bizleri bu anlayıştan uzak tutsun ki bu anlayış en tehlikeli anlayış... Neden bunu seçtiniz? Kıyamete kadar bu anlayış var. Bundan dolayı seçtik ve sahabe döneminde sahabeyi görüp de bu fitneye düşen insanlar olması en tehlikeli olması yönünden biz de bundan sakınmak, buna düşmemek için bunu seçtik. Rabbim bizleri buna düşmekten korusun. Velhamdülillahi rabbil âlemin. Esselatu vesselamü ala resulillah.